Komnenoslar mozaiği mozaik panoda İmparator ikinci, Ioannis Komnenos ile eşi Macar asıllı Ebine ve oğulları ikinci, Alexos yer almaktadır. Kompozisyonun ortasında kucağında çocuk Hize, İsa ile ayakta duran Hize nokta Meryem tasvir edilmiştir. İmparatorun baş kısmını çevreleyen yazıda Romalıların hükümdarı Porphirogenitos Komnenos, Porphir doğan, ibaresi yazılı olup, bu ifade imparatorun, Babasının saltanatı sırasında dünyaya geldiğini belirten bir soyluluk işaretidir. İmparatoriçe'nin başının etrafında ise Dindar Augusta Irene yazılıdır. İmparatoriçe Irene Macar Kralı Laszlo'nun kızı olup, örgülü kızıl saçlı, renkli gözlü, beyaz tenli ve pembe yanakları ile Orta Avrupalılara özgü bir tipte gösterilmiştir. Pano'nun yanında yer alan payının üzerinde ise, babası tarafından 1122 yılında tahta ortak edilen ve genç yaşta hastalıktan ölen prens ikinci, Alexos yer almaktadır. Mozaikte prensin hastalık yüzünden yüz hatlarının çökmüş ve solgun olduğu görülebilmektedir. Bu mozaik, Pano İmparator ailesinin Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışlı sembolize etmektedir. Mozaik, Pano 12. yüzyıla tarihlenmektedir.